Dün akşam üzülerek, şifa şerif dersini yapamadık yani. Takatım yetmedi hakikaten. Bundan inşallah haftaya kadar daha selamet olur. Fakat önümüzde de Recep Şerif geliyor. Yarın gece inşallah Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde bulunacağız, buluşacağız inşallah. Akşam ezanında yani sohbet saat sekizde başlayacak inşallah. Önümüzde çok önemli, recep Şerif'in ilk gecesi var. İlk üç günüyle ilgili ibadetler, oruçlar vs. namazlar var geceleriyle ilgili. Onları beyan edeceğim inşallah. Önemli sohbettir. İnşallah kaçırmayalım, dinleyelim. Saat sekiz gibi başlar yarınki sohbet inşallah. Bu gece mektubat-ı şerifeden dersimizi okuyalım. Bundan sonraki sohbetlerde de birbirimizi haberdar edelim. Bismillah, ama hangi şey gibi vakı oldu beynil ashab, sahabe-i kiram arasında minel münazi'at, çekişmeler ve müşâcerât, kavga gürültüler, savaşlar oldu. Olmadı diyemeyiz, oldu. Yecibu bu gerekir hamluha bunları yorumlamak, alâ muhâm hasenetin güzel efendim tevillerle yorumlamak bunları güzel manalara hamletmek lazım. Yani gerekir جَرَكِرْ تَبْرِيَةُهُمْ Onları uzak tutmak, anil heva nefsani arzuyla iş yapmaktan ve taassubi, yani ırkçılık, asabiyet, kabilecilik, efendim, aşiretçilik gibi bu mantıkla hareket etme e, şaibesinden uzak tutmak lazım. Çünkü, Başka mektuplarında da beyan eder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde onların nefisleri, ruhleri tertemiz oldu. Bir kere sohbette bulunan ...Veysel Karaner, Hasan'ı baslayan üstün oluyor ya. Çölden gelse, Be Be Bedir'den gelse bir Arabi, bir kere sohbette bulunsa, bir kere görse ne Veysel Karaner onu yetişebiliyor, ne Hasan'ı baslaya yetişebiliyor, ne Ömer'i bin Abdüaziz yetişebiliyor. Yani e, bu büyük büyük bir makam bunlar. Hala sen bunlarda nefis var. Şeytan var, denmez yani. Buzatlar e, kafadan iş yapmaz. Galat teftazaniyu, işte bizim Ömer Nesefî akait metnimize şehri yazan meşhur alamet teftazani dedi. Ma ifrati fi hubbi Ali'nin keramatullah cih. Halbuki Hz. Ali'nin sevgisinde ifrat derecesindedir. Yani ifrat aşırı gitmek. Demek teftazani de bir aşırılık var Hz. Ali'yi sevmek hususunda. Efendim bazı kere sevgi insan elinde olmuyor ama dozunu ayarlayamıyor ama işte bu yüzden biliyorsunuz Yezid'e lanet ediyor. Şey bütün yani halbuki el i cumhuru isim olarak müşahhas kimseye lanet etmiyorlar. Çünkü son nefesini bilemeyiz diye. Hakkı, dayet, hadis yok. Ancak diyorlar ki Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit edenlere Allah lanet etsin. Ee, i̇şte buna yardım eden, razı gelenlere Allah lanet etsin. Amin biz de diyoruz buna. Fakat muşakas lanetler mesela ya Taftazani çok Hazreti Ali sevgisinde, Ali sevgisine aşırılık derecesinde farklı muhabbet beslediğinden o mesela lanet de ediyor. Yani ki eli sünnet metinlerinde lanet yoktur. Demek istiyor ki o dahi yani Taftazani bile nedir? Çünkü yezit zaten sahabeden değil. Hazreti Muaviye meselesine gelince o sahabedendir. Orada ağzını burnuna dikkat edeceksin. Bu, buyuruyor ki ve mevaka minel muhalifat vel muharabat sahabe arasında vuku bulan zıtlaşmalar, tersleşmeler, hatta harpler kılıç kalkan savaşa girmişler. Lem yekunu anzi an fil hilafeti. Halifelik hususundaki çekişmeden değildir. Yani sen halife olacağım, ben halife olacağım diye değildir. Yani Hazreti Muaviye Hazreti Ali'den halifeliği almak veya sen halife hak etmiyorsun ben halife olacağım bunu Taftazani söylüyor ya. Yani ehl Sünnet içinde, ehl e en aşırı derecede muhabbet nedeniyle Efendim, artık yezide laneti ispen okuyabilen bir insan taftazani bile bak ne söylüyor? Burada halifelik çekişmesi yok diyor ya. Yani neyi anlatıyor burada? Cemel Muharebesi'nin sıfın muharebesini anlatıyor. Cemel Muharebesi'nde Hz. Ayşe Tal, Hz. dolu büyüklerimiz de vardılar. Hazreti Muaviye ile birlikte diyelim veyahut da o onlarla birlikte diyelim. Onlar daha büyük isim. Sıff'ın Muharebesi'nde Hz. Muaviye tarafında Şam ehlinde 10.000 bin sahabe vardı. On bin sahabe vardı. Burada Hazreti Muaviye halifeli Hazreti Ali'den almak için yapmadı diyor. Taftazani söylüyor ya. Sen daha ne konuşuyorsun? Vel'an khattayım fil içtihad. İçtihatta hata oldu. İctihad ne demek? Ayet-hadisten çıkarılan hüküm demek. İctihadı kim yapabilir? Fıkıhçı yapabilir. Sen ben müçtehit değiliz. Ama Hazreti Muaviye müçtehiti. Yani sahabenin içindeki müçtehitler. Sahabenin içinde diyorlar 70 kadar müçtehit var. 70 kadar müçtehit var tabii e, hanımla ağaş annemiz de müçtehide. 70 e, müçtehit var. E, Hazreti Muaviye hakkında e, Hazreti İbn Abbas'a soruldu. İbn Abbas sahabedeki müçtehitlerin başında gelen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel duasını almış. Allah'ım fakkıh fittin. Dinde fıkıh ilmi istihad ver. Ve alimü't tevil, tevili ona öğret. Özel doğ almış yani İbn Abbas bu. İbn Abbas'a diyorlar Hazreti Muaviye bu bir hususta şöyle bir fetva vermiş. İbn Abbas diyor ne? Le fakihun. Muaviye fakihtir diyor. Bu Buhari'de var. Buhari hepimizi bağlayan bir en üst kaynak. Yani İbn Abbas bile Hazreti Muaviye için fıkıhçıdır diyor. Bu, bu fıkıh fakih demek sahabe arasındakisine kimin müçtehit yani demekti o dönemdeki fakir müştehid demektir. E şimdi e, içtihatta hata var. Hz. Ali Efendimiz içtihatını da isabet etti. İki ecir aldı. Hz. Muaviye radıyallahu tarafı içtihatta hata etti. Bir ecir aldı. Mevzulerden çıkıyor. Hz. Osman Efendimiz'in e, katillerinden kısas meselesinden çıkıyor. Çünkü Hz. Mu Muaviye Hz. Osman akrabası Akrabası olduğu için kan hakkı davası eline geçiyor. Fakat Cihanli Ali Veliyi Sultanen kan sahibine ne güç verdik. Ayet-i kerimesine göre kan sahibi olduğundan sultanatlı oluyor. Burada Allah ona güç vermiş. O da diyor ki bu katilleri yakalayalım bunları idam edelim. Hazreti Hz. Efendimiz de diyor ki şimdi sırası değil. Çünkü Hazreti Hz. Efendimizin ordusunda binlerce bu Hazreti Osman'ın kanına giren zalim yani katil, barbar, yamyamlar vardı. Hazreti Ali'nin ordusunda. Şimdi Küfe'de. E i̇şte Hazreti Ali ordusu ordusunda bu kadar karışıklık olunca e ne yapacak? zamanı zemini gelmeden, güç gelmeden efendim ee, şey yapamaz. Ben de diyor yani şu anda ben bu işi e, katil avcılığına çıkarsam devlet düzen bozulur. Yani daha büyük kargaşa olur. Devlet hiç toparlayamayız yani. Hazreti Ali Efendimiz bunu düşünüyor. Bir zamana zemine şey etmek istiyor. E o da baya geçiyor herhalde 6 ne geçti. Daha da fazla geçti sıffine kadar. Baya bir geçiyor yani. Ya e, bu kadar zaman geçip de bu Hazreti Osman Efendimizi yaşlı insanı 80 küsur yaşında evinde gidip şehit eden adamlar niye serbest dolaşsın? Hazreti Muavi Efendimize buradan üzerine gidiyor. Efendim bu iş böyle patladı. Arada ajanlar devreye girdi. i̇bn Sebe Yahudisi Hz. Ali'nin taraftarıyım diye Müslüman ol göründü, Hz. Ali'nin taraftarıyım diye fitne çıkarttı. Zaten Hz. E, Osman Efendimiz'in şehit edilmesinde de büyük rolü var. Mısır'ı falan her yeri karıştırdı. Hz. Osman'ın aleyhine işte milleti toparladılar. Medine'yi bastılar, işgal ettiler. E şimdi böyle durumlar yaşandı. Burada ee, elbette hata olur yani. Çünkü toz duman, şeffaflık yok, şey yok. O zaman şimdiki gibi şimdi bile bu kadar istihbarat ağları var, bu kadar bilgiler var. Yine memlekette neler olduğundan haberimiz yok. Bir ha darbe oldu, iç yüzünü canlayamadık anlayamadık. Adil Öksüz nerede? Kimse anlayamadı mesela hala. Yani şu anda birçok muamma var bu 15 Temmuz darbesini e kim yaptırdı belli, FETÖ yaptırdı. Fakat bunun İçeriden adamları kimler, Kime destek verdi, bu bilgi nasıl alınamadı, alındıysa nasıl paylaşılmadı, paylaşıldıysa niye bu kadar gaflet oldu, bu kadar insan şey... Yani görüyorsunuz yani ne kadar yakında canlı yayında bir darbe izledik yani, canlı yayınlarda. Ve bu canlı yayınlarda herkesin elinde internet var, bir dünya kadar bin tane ben muamma sayarım, çözemedim daha. Bu işin aslı nesli nasıl çözemedim. Tabii kendime göre çok fikirlerim, düşüncelerim var. Paylaşacak durumda değilim. Fakat yani sen şimdi 1400 sene evvelki imkansızlıklar içerisinde bir mektuptan bir yerden bir yere 3 ayda gidiyor ya. Yani burada nasıl insanlar birbirinden haberdar olsun kim kime ne etmiş? E i̇bn Sebe Sebe'yi Yahudisi kışkırtıyor, karıştırıyor, ediyor. E ordunun içinde o tarafın içinde de dinsiz kitapsız var. Bu tarafın içinde de Yahudi var, münafık var. E zaten harp marp yapmayacaklar, anlaşmak istiyorlar. Geceden anlaşacaklar, gündüz bir de bakıyorsun. Onlar namaz kılarken buradan birileri saldırmış oraya. Hadi bakalım. Allah Allah onlar canını müdafaa etmek için onlar da onlara atmaya başlamış okları. Savaşın ortasında buldular kendilerini. Ya bu neredemiş? Bir şekilde bir sulh olmaya geldik. Nasıl barışlayacaktı? Kur'an'a gelelim. Tamam Kur'an'a gelelim. Hepsi de ayet hadisi kabul eden insanlar. Hepsi sahabeden. Yani işin içinde yoğunlukta sahabe var ama hepsi sahabe değil ki bunu Hepsi sahabe değil, silme sahabe değil bunun. Burada çok yeni bir nesil gençlik gelmiş. E hal böyle olunca yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yani vefatından ne kadar sonra? Değil mi? 20 e, 26 sene mi ne? oluyor yani. Hazreti Ali Efendimizin halifeliği zaten herhalde dört sene falan. E yani 26 sene geçiyor. 26 sene Efendimiz sallallahu vefat ettikten sonra doğanlar olmuş 5 yaşına. Yani yeni bir nesil ediyor, 25 sene ne demek yani, 25 sene. E, hal böyle olunca, burada bir hata oldu. Hz. Muhabbede kan şeyini, e, Hz. Osman Efendimiz'in katilleri e, idam edilsin, kısas yapılsın, bu hakkı istemeyerek çıktılar. Cemel de bundan patladı. E, iş gecikti gecikti, bir şey varamadılar nihayetinde. Sıffin de bundan oldu. Ama Taftazan Hazretleri ne diyor? Burada bir halifelik çekişmesi yok. İşte hatta hata oldu. Bu kadar. Ya taftazane bunu derken Mehmet Emin Yıldırım'a ne düşmüş ya? Mehmet Emin Yıldırım kim yani? Şimdi bu adamı ehl Sünnet bir adammış gibi platformlarda konuşturuyorlar. Bizim hoca arkadaşlar bununla beraber aynı platformlarda idiler. Bilmiyorum bundan sonra beraber olacak mılar, olmayacak mılar? Kendileri bilirler. İhsan Hoca olsun, Metin Hoca olsun. Kendileri bilirler. Ama adam alenen Hz. Muaviyi katil ilan etmiş. Sahabeyi ya Hazreti Hasan'ı zehirledi diye hem de ne kadar gizli bir şey hiç ortada ortalıkta da bir şey yok. Şahitsiz, patsız bir şey. Böyle bir iftirayı, şia ve acem iftirasını kitabına koydu. Ondan sonra kalkıyor. Diyor ki sıffin içtihat hatası değildir. Ne demek yani? Taftazani el i sünnetin imamları anlamadı, imam-ı Rabbani anlamadı. Ehl-i sünnetin cumhurunda ta akide-i taviyeden başlar. Elif bütün itikat metinlerinde ittifakla sahabe-i arasındaki savaşlar nefsani arzulara dayanmamaktadır. Ancak içtihat hatası diyebiliriz. En fazla içtihat adına de bir ecir alır. Hadis var. Say hadis: İze hakem el feştet ve Hüküm verme makamında fıkıhçı olan birisi içtihat yapıp da İsabet ederse iki ecir alır. Hata ederse tek ecir alır. Yani Hz. Muaviye gibi fıkıhçılar, sahabenin fakıhleri bu işe girmeyecek desen. Sen kimsin yani Mehmet Emin Yıldırım olarak? 1400 sene evvel ki tarihi sorguluyorsun, yargılıyorsun. Bir de karar veriyorsun. 1400 senelik, 14 asırın icma ve ittifakıyla Ehl-i Sünnet diyor ki, içtihat hatasıdır. Sen diyorsun bunu. Senin dayanan ne? Şia'dan başka bir kişi yok. 72 sapık fırkanın, 72 sapık fırkada bir tek şia diyor ki iştahat hatası değil, sahabe yoldan çıkmış, sapıtmış diyor. Şianın dışında ehli sünneti bırak, 71 tane sapık fırkadan bile bir tanesi sahabe de yanlışlık var, efendim sapıklık var demiyor. E o zaman senin bir tek dayanağın ne kaldı? Şia, İran şiası kaldı. E zaten ikide bir ağzı burnu ne diyor? İmamet, imamet, imamet, imamet. Yani imamlık. İmamlık dedi de ne biliyor musun? Devlet, reisliği, hilafet değil. İmamlık dediği Ehl-i imamlığı. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelen imamlar. Tamam o imamlar manevi imamlardı. 12 imam siyasete karışmadı. 12 imam devleti başına geçmek için harp yapmadı. İmam Muhammed El-Bakir, İmam Cafer Sadık Efendimiz. Hepimizin imamımız. Hem tarikatta silsilemizde hem İmam-ı Azam onlar devlete düzene baş kaldırıp da insan Müslüman kanına girmedile. Onlarda halifelik derdi yoktu. Onlar ümmetin imamıydılar. Ruhani imamdılar. Hadi 12 imamdan sonra. 12 imamdan sonra 1200 sene geçmiş. Yani diyelim 1200 sene. 1150 sene, 1200 seneye yakın bir zaman geçmiş 12 imamdan sonra. Şu anda imamlıkla ne alakamız var ya? Bugün bunu niye konuşuyor? Eli sünnete sünnette imamet diye bir itikat şartı yok. Kur'an'da sünnette de imamet diye bir itikat şartı yok. Bir insan İmam Cafer Sadık e, efendim imam değildir dese kafir de olmaz el sünnetten de çıkmaz. Ama biz de onun imametini, manevi imamlığını önderliğini kabul ediyoruz. Tasavvuf olarak. Fıkıhta imamdı. Cafer Sadık büyük müçtehitti. Müçtehitti. İmam-ı Azam ondan okudu. Bunları kabul ediyoruz. Ama bu bizim iman şartımız değil ya. Ama bizim itikat ve iman şartımızda ne var? Sahabeye hakaret etmemek, sövmemek, sahabeyi sevmek var. Sen neye dayanarak kalkıyorsun diyorsun ki sıf muharebesinde iştihat yoktu. Bu ne demek? 10.000 bin sahabe sapıtmış. Bunun açıklaması başka izah yok. Bu kimin ağzı? Şia'nın ağzı. Bir tane eli sünnetten sıfır i muharebesindeki sahabede iştihat yok diyen bir tane el bulamazsın. Mutlaka şiadan olanlarda bu görüş var. Ya, bu adamın o zaman menşe'i, patenti belli. Bu ağızla konuşulur mu ya? Devamlı imamet konusu gündeme getirilir mi? Şu anda ümmetin meselesi imamet diye bir meselemiz mi var? Nedir yani? Bu bakımdan وَفِيْ هَاشِيَتِ hayali عَلِهِ Hayalinin taftazani haşiyesi var. Orada yazıyor ki muaviye مُعَاوِيَةَ وَاَحْزَابَهُ Muaviye ve adamları Begav Çıktılar Antaati, Hazreti Ali e itaat etmediler, söz dinemediler yani bu devlete karşı gelmek anlamına geliyor çünkü meşru hükümet Hazreti Ali'nin küfet hükümetidir. Buna karşı çıktılar, çıktılar ama mea tirağim bir en neuftalu ehlizemani. Onlara sorsan ki bu zamanda en faziletli dünya üzerinde kim var? Hazreti Muaviye'den sorsan Hazreti Ali der, orada on bin sabiye de hepsi der ki Hazreti Ali iftar. Bir de Hazreti Ali efendimiz laf taliyeti tartışmaz. Ve ennehu'l hakku bil Efendim. Sorar sanki eee halife olma en layık kim? Derler ki ennehu Hazreti Ali'ye hakku bil imameti. Halifeliğe talah aittir. Minhu Muaviye'den. Radiyallahu. Hazreti Muaviye'ye göre Hazreti Ali haklı yani halifelik onun hakkı. Ama bunu Muavi kendi de diyor. Ve on bir sahbet ediyor, sorun yok. Peki niçin çıktı bunlar bu tahttan? Bir şüphetin, bir şüpheyle, bir karışıklık, şüphe ne demek abi? İctibattan geliyor, karışıklık var. Bu şüphe neydi? Hiya o da terkül kısas, kısas yapılmaz, an katiletiyoruz. Mal, Allah. Hazreti Osman şehit eden yüzlerce, binlerce tabii kişi bu işe karıştı ama özellikle birkaç kişi evini bastılar Şeytette, Kur'an okurken. Şimdi bu katillere niye kısas yapılmıyor? Bunu Hz. Ali yapması lazım. Halife o. Hükümeti yöneten o. Devlet yöneticisine sorarlar. Mesuliyet devleti de Bende olmazdı. Peki niye bu kısas yapılmadı bu katiller? Hz. Muhabiyyad-ı Osman Osman'ın akrabası kan davasını, kanını istiyor. Bu bu ortalık bundan karıştı anladın mı? Bundan dolayı Hz. Ali Efendimiz de onlara çok yüklenemedi yani aleyhlerle. Mesela Nuk fi haşiyeti kara kemal. Kemal diye kitabın adı, haşiyesi var yine. Zannı dersem taftazan üzerine de olabilir veya işte hayal üzerine olabilir. Bunlar birbir üzerine hep haşiyeler var. <gülüyor> Anne Ali in ki Rabb Allah beciyo. sözü var. Ne kale ne buyurmuş? İqwanuna beqa Bize karşı çıktılar ama bunlar bizim kardeşlerimizdir. Hazreti Muaviye ve Ahzab üçün. Veleş <gülüyor> Kafir de değiller <gülüyor> ve lafesekatin fasık da değiller. Halbuki İslam devletine. E, içtihat gibi bir durum olmadan karşı çıkan fasıktır. Ve hatta devlete karşı çıkanları biliyorsunuz en yukat ve evun bu öldürülecekler, asılacaklar. Evtukatta aidi ve urculu elleri ayakları çapraz kesilecek. E bunlar ayet. Eğer bunlar gerçek manada devlete karşı azgınlık yapan içtihat hatası olmasaydı Hazreti Efendimiz bunlara fas bunlar fasık değil der miydi? Devlete karşı çıkan yani Eşkıyalık yapan fasık. şu eşkıyalık daha bu. İçtihat yoksa burada eşkıyalık oluyor. Çıkıyorsun padişahın, halifenin, Hz. Ali Efendimiz sana e de padişah değil, Halifeydi, Emirül müminiydi. Sen ona nasıl karşı çıkarsın? Ama diyor ki fasık değiller. Hz. Ali Efendimiz korkmaz. Zaten savaşmış onlarla. Savaştıktan sonra fasık demeye mi korkacak yani? Limalevum. Çünkü onların elinde var tevil, Tevilleri var. Ne demek tevilleri? Ben hükümet hepten devlet bozulmasın diye, çünkü ordunun içine çok karışmışlar Hazreti Osman'ı şehit edenler, ayıklamak zor oluyor. Burada büyük fitne çıkacak, daha ortalık yatışmadı, hepten e, hükümet işleri sarsıntıya uğrarsa daha toparlayamam. Diye kısası tehir etti yani. Kısas hakkınız yok falan da demedi. Diyemez ki canım Allah'ın verdiği hakkı nasıl alacak da. Ama geciktirmesi bayağı uzadı ya. Bayağı uzadı yani. Hz. Osman'ın şehitliğiyle şeye bak istersen kaç, ne kadar var ona bir bak. Hz. Osman'ın şehit edilmesi, hizmetin kaçın senesi, e, e, sıffin kaçıncı sene. Bundan ikisinin tarihine arasına bakarsak çıkacak ama bayağı zaman var canım. Belki de yıl birkaç yıl. E şimdi böyle olunca efendim e, bundan dolayı ne yapamadı? E, Hz. Osman Efendimiz'in katillerinden kızas isteyenler durmadılar var yani. Dediler gibi biz hakkımızı arayacağız. Bela şekke. Şunda şüphe yok ki enel hata'li ictihadiye ba'idun al-melameti Eğer bir yanlışlık ictihada dayalıysa, nefs'e dayanınca ırkçılık, ta taassup, aşiret, particilik, pırtıcılık İslam'da çok yasak şeyler böyle. Bunlara dayanan efendim yan, yanlışlara tenkit gelir. Allah da zemmeder, müminler de zemmeder, levmeder ama bir adam müçtehitse, fıkıhçıysa, burada bir içtihat delillere dayalı yaptıysa fakat bunda bir hata ettiyse bu hatayı da senin benim anlayacağım bir şey değil. Bu hatayı yine kim anlıyor? Yine Hz. Ali anlıyor. Bak şimdi Hz. Muaviye tarafının içtihatta hata ettiklerini kim söylüyor bize? Hz. Ali söylüyor. Hz. Ali diyor ki tevilleri var yani bir yorumlamaları var ellerinde bir delil var diyor. Kısası bizim geciktirmemiz buna sebep oldu diyor. E şimdi onu o söylüyor zaten. Biz kalkıp da sokaktaki e, adamlar olarak bu tartışmaya girip iştahat var mıydı, hata mıydı, savap mıydı? Biz, bizi kadar da etmiyoruz. Biz Hz. Ali Efendimiz'e dayanarak yine bunu konuşuyoruz. Karşı taraf iştahat hatası var. E sen iştahatta hata dene tenkit edemezsin ki. Ya sen İmam Şafii kan abdesi e, bozmaz dedi. İmam-ı Azam bozar dedi. E ben şimdi e, tamam onu kabul ediyorum. Fakat ben İmam Şafii'yi tenkit edeme, edebilir miyim şimdi? Ve Hanefi'yim. Kalkıp diye bu İmam Şafi'yi ne biçim adam ya. Kan çıkıyor, aptes bozulmuyor, ne biçim adam. Sen kimse derler ya, sen İmam Şafi'ye konuşuyorsun sen terbiyesiz. şerefsiz bile derler yani. Haklıdırlar yani Hz. İmam Şafi'yi ne biçim adam dersen sana şerefsiz derler yani. Çünkü İmam Şafi'nin ayetten hadisten delilleri var, sen kimsin? İctihad hatasında kimse kimseye tenkit yapamaz. Eğer içtihat şartlarına haiz ise. Hazreti Muaviye'nin burada fakir olduğu, işte at sahibi olduğu, zaten i̇bn Abbas söylüyor Buharide var. Zaten Hz. Ali söylüyor Haşiyeti Kara Kemal'de var. i̇mam Rabbani Mektubat'ta dolu kaynak var. E sen daha ne konuşuyorsun? Sen, sen ne alaka duruyor? Vettânû tenkit ve teşniû Teşniû yani böyle şenaata nispet etmek, çirkin işler falan demek merfu'ânî, kaldırılmıştır an sahibi tevil ve istihad sahibinden kaldırılmıştır. Yani tevil ve istihad yapanı kimse tanı teşni edemez, tenkit edemez. Tenkit edemez ya. Ben onunla amel etmiyorum. Ben Hanefi mezhebindeyim. Bununla amel ediyorum. Öbürü de diyecek. Ben Şafii mezhebindeyim. Ben bununla amel ediyorum. O da kalkıp imam azam ne biçim adam ya diyemez. O da o şerefsizliği yapamaz yani. E dolayısıyla sen neyi konuşuyorsun? O halde enbağine gerekir en yezkura bir müslümanın anması gerekir cemi ala sabil kirami sahabe-i kiramın tümünü bil hayri hayırla ziyaret etmesi gerekir muraaten li huquqi suhbeti hayr-i beşer ali ve alai ve tahiyyat beşerin hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellemin yanında beraberinde birlikteliğinde bulunma sohbet o demek hakları var bu hakları gözetmek için ne yapması lazım bütün sahabeyi hayırla anması lazım bir müslümanın Hazreti Muaviyide, Hazreti Vahşi de Hazreti Hindi'de, Hazreti Abu süfyanı da radya Allah'ın mecmayı. Ve inyip be hepsini sevmesi lazım. Büyüb bi bin Nabi Aleyhisselam. Rasulullah sallallahu aleyhi sevdiği için sevmesi lazım. Kal Aleyhisselam. Rasulullah sallallahu aleyhi sevdiği için sevmesi lazım. Kim onları severse, fe büyüb bin nebi Benim sevgim sebebiyle onları sevmiştir. Ve ben bu adam kim onlara kızarsa, fe büyüb bin bu adam. Bana kızdığı için onlara kızmıştır. Tirmici de geçiyor. Böyle bir hadis şerif varken. Efendim, Hayrettin Karaman kim oluyordu ben Muaviye'yi sevmem diye biliyordu. O zaman Rasulullah'ı sevmiyorsun. Vahiy katibiydi. Sahabenin ednası bile. bırak vahiy katibi, kayınbiraderiydi, bırak kayınbiraderiydi. En edna, düşük derece Hazreti Vahşi'yi gösteriyorlar. Sen onu bile sevmiyorum diyemesin. Sevmiyorsan diyor Rasulullah beni sevmediğin için sevmiyorsun. Sen bu hadisi okumuyor musun? Hocaların hocası diye geçiniyorsun. Hala Yeni Şefak bu adama yazı yazdırır. Hala. Biz bizzat telefon etti benim yanımda ya. Yazdırmayın bu adama sahabeye hakaret ediyor. Siz daha ne yapacaksınız? Adamla biz de Müslümanız diyor. Mahmut Efendi cemaati diyor. Kadınları çarşaf giyiyor. Sahabeye hakaret eden adama alakasız denizi yazıyor. Eli sünnet şuuru olmadıktan sonra, Eli sünnet hassasiyeti olmadıktan sonra biz bir yere varamayacağız. İki yakamızla bir araya gelmeyecek ve bu memleket de kurtulamayacak. Battık da batacak yani. Hassas olacağız ya. Sahabeyi sevmeyen beni sevmiyor diyor. Sen daha ne diyorsun? Darılan yatağın ayrı sersin. Sen ne böyle bunu yazdırıyorsun bu adama? Yazdırır. Var bir bit yeniği arkasında. Sıkıntı. Biz eli sünnet hassasiyetini koruyacağız. Ben başka bir derdim yok. Yani Resulullah Efendimiz ne kastediyor sallallahu teala? Aleyhi ve selleme. Ennel muhabbetelleti bi ashabi. Benim sahabemle ilgili olan sevgi Hiayinül <gülüyor> muhabbeti benimle ilgili olan sevginin ta kendisidir. Yani bana sevgin var ona sevgin onlara sevgim yok, bana sevgin yok. E sen diyorsun maviyi sevmem, bu ne demek ya Resulullah sevmem bunu? Bak diyor ki aynısıdır diyor. Ve gel bu dudledi onlarla alakalı buz ve nefret sevmemek yani, sevmemek buz, söylemek değil. Ne severim ne severim, ne biçim lafı ya Şia lafı? Ne severim, ne severim ne demek ya? Sövmüyorsun diye. Sevmek zorundasın diyor. Ben sövmüyorum. Ama sevmiyorum. E sevmiyorum dediğim zaten bu adamı ben sevmiyorum ne demek ya? bu Zaten onu sevmiyorum. Demek, kızıyorum ona demek. Ya seversin ya kızarsın. Ortası yok ki yani. O zaman, bu buz nereye gidiyor? Benimle alakalı buz ve nefret bir adamın bana kızması neyse aynıdır diyor. Sevmemesi sahabeyi. Sahabeden birini ya. la graza lana min muhabbeti Hazreti Ali ile harbedenleri biz niye sevelim diyor esasen İmam Rabbani bizim ne maksadımız var ne gayemiz var yani Hazreti Ali ile harbedenleri sevmemiz niye cahbetim bizim işimiz değil ama belihi <gülüyor> halbuki üzülmemiz de lazım onlardan eziyet de duymamız lazım yani niye Hazreti Ali harbetti bunlar falan esasen nefse bakarsak nefse yani nefsin arzusuna bakarsak yani insanın içindeki plana bakarsak böyle düşünebileceğiz. Velakin haythu <gülüyor> kanu aleyhi Madem ki Hazreti Muaviye ve onun yanındaki 10.000 on kişi hepsi ashabidiler. Resulullah Efendimiz'in yanında bulunmuş, harplerde beraber bulunmuş. Kimisi muhacirden, kimisi ansardan ve kunna me'muriine bi biz ki onları sevmekle emrolunmuşuz ve memnuuina en bughdihim ve izay onlara kızmaktan ve üzülmekten ve eziyet etmekten engellenmişiz fela caramanu hubbu kullun bihubbin nabi sallallahu aleyhi ve hiç şüphe yok ki hepsini seviyoruz ve içten seviyoruz yapmacık değil neden peygamberimizi sevdiğimiz için seviyor peygamberi seveceksin sev dediğini sevmeyeceksin ne mantıksız bir şey ve nahtarizu an bughdihim ve izaim onlara kızmaktan sevmiyorum demekten sevmemekten üzmekten eziyet etmekten sakınıyoruz niçin li kevnim amun sallallahu aleyhi ve bu efendi bize götürüyor bu iş, Onun için. Sevgi de onu sevmeye götürüyor. Kızmak ona kızma. Haşa. Ama <gülüyor> Haklıya haklı diyoruz. Haksıza haksız diyoruz. Buraya dikkat. Kâne aliyyün alel hak. Hazreti Ali içtihadında hak üzereydi. İsabetli karar aldı. Doğru onun yanındaydı. Ve muhalifu alel hatay. Hazreti Ali'ye karşı gelenler içtihat hatası üzereydiler. Fıkhi bir terim bu. İçtağıt yaptılar, hata yanıldılar. Yani Hz. Yani İmam Şafii İmam Azzam ve ses de aynı. Yani bu kan ab çıkması, abdesti ya bozar ya bozmaz. Allah'ın dinde hüküm birdir, ikilenmez. Ya bozar ya bozmaz. Şimdi bunların birisi hak, birisi hata. Mutlaka. Ama hata üzere olanı da taklit edenler, ahirette Allah soracak mısın abdestleriniz, namazlarınız boşa gitti diye? Yok. Niye? Çünkü onun müşteydi. Ayet hadise dayandı. dinceledi, dinceli, de O sonuca vardı. Ne gibi? Kıbleyi araştırdı, araştırdı, araştırdı. Bir fikir, yorum, bir fikire geldi. O tarafa durdu tamam. Sonra birisi geldi dedi ki sen ters kılsın. Namazı yade gerekmez. Çünkü neden? Adam güneşe baktı, aya baktı, yıldıza baktı, ağaca baktı. Yani kendine göre tespit çevirdi, mesbih çevirdi. Neyse. Kıbleyi aradı yani. Şimdi zaten şeyler var. Pusulalar, bilmem nere. Bitti şu adam elinden geleni yaptıktan sonra ama Allah indinde iki tane isabet etmez. Mutlaka biri isabetlidir. Burada da aynıdır. Ama burada biz diyoruz ki Hazreti Ali isabetlidir. Bu kesin. E Hanefiler bir Hanefiler isabetlidir diyoruz. Şafiiler biz Şafiiler isabetlidir diyoruz. E, Birbirini tenkit edemezsin ki. Durum aynı işte yani. Ve ziyadatu ala zalike minl Bundan fazla diyeceksin ki Hazreti Ali tarafı haklıydı. Hz. Ali'ye karşı kere, Hz. Muavi'ye etrafı hataydı, hata üzereydi. Hata. Fakat içtihat hatasıdır, nefisten, halifelik derdinden savaş yapmadılar. Bu kadar. Bundan bir kelime fazla konuştan bir kelime, itikatta fuzuliyata girdi. Ondan sonra da Allah bahsetti. Fazla kelam, fazla sakat, fazla ateş. Cehenneme doğru gidersin. Sabe hakkında öyle rahat konuşulmaz ve tezkik o azel mebahsi mezkurun tafsilan fi'l mektubu'l ki yazdım ila Muhammed Efendi bu konunu daha incelemesi Hacı Muhammed Efendi'ye yazdığım mektupta tafsilatıyla mezkurdur. E o mektup hangisi bakacağız. Zaten ben şimdi itikat mektuplarını sırayla okuduğum için bu mektup birkaç derste bitiyor. Tabi bu mektup çok uzundu bir 20 sayfalık mektup. Yani bunun öbür mektuplarda bu Hacı Muhammed Efendi'de gelir. Çünkü ben itikatları seçeceğim sırf onları okuyorumse. Ha bu aynı zamanda bir itikat tersi de olmuş oluyor. Çünkü mektubat itikattan müsteittir amura Hazret. Fe <gülüyor> Yani burada bir gizli kapalı bir anlamadığınız bir şey kalırsa burada bu hususu kısa geçtim diyor. Oraya da başvurulsun o mektuba diyor. Böylece inşallah rahman ne bulamadı mı senele? Saffin necenaz. Kaç? Hasta Osman Şehitli ile. Cemel demiyorum Saffin sonra. Sıffrın önce değil, sıfın sonra. Hz. Aşe ile çıkış önce. sıfın sonra. Yani baksanıza şeyde bile diyor Hazreti Osman şehadeti ile Cemel yedi ay. Yedi aysa sıfın daha sonra. Peki bu da aylar geçer çünkü yani kolay değil bir harpten sonra bir daha bir harp gitmeleri gelmeleri toparlanmaları falan. Çok gecikti kısas Hz. Osman'ın katilleri yani yedi ay falan önemli bir zaman. Çok gecikince bunlar bu da vardılar. Gidelim bu hakkımızı arayalım. Hazreti Osman'ın katillerini bulalım, çıkaralım, öldürelim. Hazreti Ali Efendimiz de hükümet devlet düzeni sarsılacak diye. O anda o işe girişemedi. Mevzu buradan çıktı. Ha, arada acanı var, Yahudisi var, münafığı var. Bunları konuşmuyorsun. Bunlar, sahabe değil ki ne? Sahabe olmayan zaten Allah lanet etsin hepsine. Kim bu işte ajanlık yaptı, sahabeyi birbirine soktu, yalan yanlış haberler götürdü. Birbirine saldırdılar, Efendim bir orduyu saldırdı göstermek için gittiler. Komutandan, sildim, efendim emirinden izinsiz gittiği öbür tarafa ok attı. Böyle adamlar var. Harbi başlattılar. E bunlar Allah lanet etsin biz. Bunlarla ne işimiz var? Bizim derdimiz sahabenin sahasını korumak. Sahabenin sahasını koruyacağız. Buraya dokundurmayacağız, buraya konuşturmayacağız. Yasak saha. Sevgiden başka, hürmetten başka, tazimden başka en ufak bir rivayeti nakletmek bile caiz değil. 50i sünnete göre. Fitne tohumlarını kürsünüz ya. Siyer'i açıyorsun, ne kadar varsa rivayet, uydurma, kurafe dolduruyorsun acem palavralarını, Mes'udinin rivayetleriyle, Şii adam, nur ucuze, bilmem ne, verdiğiniz kaynaklar, bu Muhammed Emin Yıldırım'ın, bilmem ne, verdiğin kaynakları, ya Şii kaynağı, ya müteşeyyye kaynağı, kurafeci adamların kaynaklarıyla, böyle bir sahabe hakkında iftiraya varan noktalara gidiyor mu? Yok, içtihat değildi, yok bunlar, ne oldu? Halifelik derdine düştüler, azgınlık yaptılar, Efendim ondan sonra hiç günaha girdi. Yahu bir cevap aldılar diyor burada bütün ehli sünnet. Sen diyorsun bunlar azgın, bağı, eşkıya. Cevap var diyor ya. Bırak günahı. Çünkü onlar hakkı meydana çıkartmak için ortaya çıktılar. Hakkı için canlarını ortaya koydular. Hak meydana çıksın. Kim olursa olsun dediler. El Hakkı Hakkı'nı yüttemah. Hazreti Osman'ın katilleri bulunacak dediler ya. Bu, bu da bunların hakkı ya. Ama bu iş böyle harbe gidecek, bu kadar sahabe şehit olacak. Bunu kimse kestiremezdi. Bu iş bir planlı yapılmadı. Ama bunu Yahudi, münafık e, bu işi ko kotardılar. Hazreti Osman'ı şehit ettiren şebeke, bu işleri yapan şebeke. Hazreti Osman'ı şehit ettiren şebeke kim? İblis Ebe'nin fırkasını Yahudi'nin desteklediği e, efendim, 2000 bin kişi nereden geliyor Medine'yi basıyor? Halife'yi evinde öldürüyor Hazreti Ali de Medine'de o zaman. Onlar tabi razı olmadı etmedi ama engelleyecek güçleri de olmadı yani. Yani halife evinde halifeyken şehit edilmek durumu var. Bir de hadi Hazreti Ömer'e gizli geldi adam kançarı sapladı kimse bilmiyor. Bunu anlarız. Ama sen şimdi kaç gün muhasara sürdü kuşatma kaç gün? Burada bu kadar sahabe var Medine'de. Hazreti Ali Efendimiz de orada. Bu Hazreti Osman nasıl kurtulamadı yani? E bütün millet canını vermeliydi yine Hazreti Osman'ı yaşatılmalıydı mesela. Tamam kader ben kadere bir şey demiyorum. Ama ortada bir vaka var. Göz göre göre 80 küçür yaşındaki zatı kestirdiler. E burada şimdi 2000 kişi 3000 kişi gelmiş Medine'yi basmış. Nereden geldi bunlar? Burada büyük bir şebeke var diyorum yani. Bu böyle e, Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin kapıya giderek durduracağı bir şey değil. Hazreti Ali'nin birkaç sahabenin gelecek durda bir şey değil. Adamla gözü dönmüş. Önüne gene keseriz diyor. 2000-3000 kişi sardı şeyi. Mescidi işgal etti. İmamlığı kendi adamları yapıyor. Halife evinde mahsur. Sahabeden biri geçip namaz kıldıramıyor ya. E böyle bir olaydan geliyoruz. Sen şimdi ne Hazreti Muaviye tarafına sahabelere suç buluyorsun? Onlar da bu işte kimin parmağı varsa bu meydana çıksın diyor. Çünkü bu iş böyle giderse devletin hiç düzeni kalmayacak. Geliyor halifeyi o evinin odasında kesiyor. Onlarda dediler ki işi sağlam yapalım. Bu katilleri daracına sallandıralım. Dosta düşmana bir görüksün. Ondan sonra bir daha böyle halifeliğe, İslam'a saldırılamasın. Yani burada bir halifelik müessesesi. östersesi Rasulullah halifeliği korunmak isteniyor esasen. Öbür türlü gece kalkan darbe yapıyor aynı bizim Türkiye'deki gibi. Buna döndü. E şimdi orada 2000-3000 kişilik bir şebekeyi toplayıp Mısır'dan Medine'ye gelmek kolay mı ya? Medine'de bunların bakımı kolay mı? Yine yiyor, ne içiyorlar. Şu anda yapamazsın ya. 50 kişi, 100 kişiyle bir şirketle gidiyoruz. Millet yolda kalıyor, o da bulamıyor. Yani bu kadar insanı yönetip getiren bu Yahudi, bu i̇bn Sebe fırkası, bunun arkasındaki teşkilat, bu teşkilat, ondan sonra da işte efendim birbirine sokmak için Mekik diplomasisi yaptılar. Oradan oraya bir yalan götür Oradan oraya bir haber götür O seni öldürecek. Sen onunla savaşmazsan bu seni gece basacak. Bir de baktın harp Sahabenin burada hiçbir kötü niyeti yok. Hepsi Allah için iyi niyetli insanlar. Hz. Ali tarafı isabet etti. Hz. Muaviye tarafı işte hatta biraz hata oldu. Bundan dolayı da bir sebep aldı. Bundan başka konuşmak fuzulidir ve el-i sünnetten dışarı çıkmaktır. Mehmet Emin Yıldırım gibiler alenen sahabede ihtiyat hatası yok. Nefsani keyfi hareketler demek suretiyle el-i sünnetten çıkmıştır. Zaten ı el-sünnet belki de değildir çıkmış. Olması için girmiş olması lazım. Önce gireceksin ki sonra çıkasın. Belki de bu hiç el üst net değildir. Ben o adamın arka planın itikadını bilmiyorum. Zaten İslamoğlu'nun adamı senelerce beraber. Senelerce beraber. Sonra ayrıldık numaraları var. Bunlar hep göstermelik oluyor biliyorsunuz. Ayrılan başbakan yardımcısı oluyor. Öbür ayrılan müsteşir oluyor, öbür ayrılan. Böyle işte ondan ayrıldık hareketleri başladı. Popüler olmaya da başladı bayağı. Ben bunlara da çok e, soru işareti koyuyorum. Şüpheyle de bakıyorum. Ama bizim buradaki dikkat etmemiz adamın ağzından çıkan. Ben istihareye yatıp da bu adam nasıl bir adam diye bakamam. Şerat bunu bağlamaz. Ağzından derse ki de iştihat yok. Bu demektir ki sahabe kebair günah işlemiş. Çok büyük günah işlemiş. 10 bin sahabenin cumhuru efendim, Allah Resulü'ne isyan etmiş. Bu bu demektir yani. Ba Eğer ki sen buna diyorsan ki efendim, iştihat yok. İştihat yoksa nasıl oluyor yani Hz. Aliye, Halifeye karşı mı? Savaşıyorsun. Nasıl savaşıyorsun? Dağdaki eşkiyadan ne farkın var? Biz içtihat var bu iş. İster istemez oldu gayri ihtiyari çıktı diyoruz da anlasana. Hazreti Ali diyor ya sen kimsin? Ya diyor bunlar fasık değil, günahkar değil diyor ya. Tevhilleri, içtihatları var diyor. Hazreti Ali sözü burada duruyor. Adam Hazreti Ali çeviriyorum diyor. Hazreti Ali'ye muhalefet ediyor. O zaman dert başka. Dert, eğili sünneti bozmak. Milletin itikadını bozmak, sahabe düşmanlığını açlamak, Kim ve nefreti tahrik. Nasıl bugün şimdi kim ve nefreti darik tarih devlette kanunen suçsa sahabe-i kiram arasında da böyle konuşmak Allah indinde de büyük günahtır. Ve el-i sünnetten kuruştur. El çıkmıştır. Bu Mehmet Evin Yıldırım ne dersi, sohbeti dinlenir, ne siyer dersi dinlenir, İki de bir imamet lafını katıyor. İki de bir imamet. Dinle bak imam, imamet ne siz bizim imamet diye bir sorumuz yok. Resulullah Efendimiz'in gelen torunları işte halifeliğine yine iman etmek. El-i böyle bir itikaz şartı yok iman etmek. Zaten torunları halife olmadılar. Devleti yönetmediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bir hadis-i şerif var. Hz. Abbas'a dedi, halifelik senin soyunda olacak. Efendim Hz. Ali Efendimiz e, senin soyunda da efendim, ilim olacak, fazilet olacak işte, maneviyat olacak. Manevi imamlarımız, 12 imam, o ehli bey, bunlar olacak. Allah senin soyuna mülk ve devlet vermeyecek dedi. Hz. Ali'ye. Yani kendi torunlarına. Vermedi de, vermedi, 1400 senedir vermedi. Çünkü onlar manevi liderlerimiz. Dört halifeden sonra bu iş devlet yöneticiliği sıfatıyla devam etti. Yani Osmanlılar Ehli Beyt miydiler, Seyit miydiler? Değil. Selçuklular Seyit miydiler? Değil. Abbasiler de Seyit değil. Yani amcaoğlu Kureş'ten. Emeviler Seyit değil. ve bütün hükümetler bunlar 1400 senede. E tane yani şimdi Resulullah Efendimiz haber vermiş bunu yani. İmamet, imamet, imamet. Ne imamet? Biz de inanıyoruz 12 imam. İmamımız, manevi önderlerimiz. Burada devlet işlerinde bunların halifeliğin hak olduğuna iman etmemiz şartımız yok böyle bir şey. Zaten onlar bir halifelik ilan etmedi. 650'ler Osmanlı'da bir seyit çıkıp da ben efendim Resulullah torunuyum halifelik benim hakkım demedi ki ya. Böyle bir şey duyulmamış. Ne Selçuklu'da duymuş. Ne Hapbasi'de duyulmuş. ilk dönemler biraz birkaç zat el böyle bir biat aldılar. Nefsi Zeki Hazretleri gibi. Yani İmam Zeyd gibi. E bunlar büyüklerimiz, imamlarımız. Başlarımızın tacı. Onlara yanlış muameleler yapıldı. Ama devlet işte düzen istiyor. Başka, ikilik çıkmasın diye operasyonlar yap, yapmışlar. Kanlı olmuş. Zalimce olmuş. Biz bunları kınıyoruz zenmediyoruz eli beyte uzanan elleri. Bu şekilde o e, devletin bölünme şeyi başka bir yöntemlerle durdurulabilir. Kanlı olmamalıydı. Yani birkaç olay olmuş çok eskiyi söylüyorum. Bunların dışında 1200 senedir hiç böyle bir çıkış, hiç böyle bir hak iddiası yok. Sen senin neyin peşindesin? İmamet, İmamet ya. Bu zaten Şia azıdır. İran'ın azı İmamet azıdır. Bundan dolayı e, bu kişiden ve bu kafadakilerden Sakınmamız gerekiyor. Elçilnet dikkatini muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunların elçilnet kisvetinde görünmesi bizi aldatmasın. Bu hocalarımız uyanık olsun, taviz vermesin. Bu adamlarla aynı platformlarda gözükmesinler, bunlarla bir resim vermesinler. Çünkü bu sefer onların bütün yanlış inançları buraya yansıyor ya. Millet diyor ki o zaman bu da doğru adam. Niye? İhsan Çelik hocam bunlar resmi var. Öbürü diyor şu su var bu su var. Buna dikkat edelim. Bak şimdi ben Nurettin Yıldızdan. Geldi burada bir resim verildi. Ama ben bilmiyordum Allah gökte meselesini. Hüseyin Avni Hoca dedi, o dedi iyidir, şudur budur bilmem ne. Getirelim sana, aldı geldiler. Bizim Hüseyin Avni Hoca şey etti yani bunu, teşvik et. E şimdilik adamın çıktı, Allah göktedir diyenler de ehl Sünnet imamlarımız var, doğrudur. Bu da bir görüş. Nasıl Allah göktedir diyen kafir olur. E şimdi durum buna geldi yani. Çok dikkat edeceğiz kimle resim çektirdiğimize. Kimle oturduğumuza, kalktığımıza. Aynı panelde, aynı şeyde ben toplantılara katılmıyorum. Bakıyorum bir toplantıda Hayrettin Karaman varsa ben çağırılsam gitmem. Mehmet Demir Yıldır var gitmem. Nurettin Yıldız var gitmem. İslamoğlu var gitmem. Ebediyen gitmem. Bir kere anlamadan gittim. Bir de baktım karşı masada yemekte onu da çağırmışlar. Uçakta gördük. Uçaktan da inemedik bir daha. Ebediyen gitmem. Allah nasip etmesin bir tane bidat ehliyle olduğu mecliste oturmak. Allah nasip etmesin bir daha. Ben hiç böyle bir şeyim yok yani. Dünyayı önüme sene milyar dolarları yani. Asla bidat-ı elinde emri. Yüzüne bakmak Allah nasip etmez. Yüzüne hoş... <gülüyor> <gülüyor> hoşbakan diyor ahirette azabı bitmez ya. Yüzüne hoşbakan. Bidat-ı elinde... ne kadar hadis var? O, o rivayet var. Onları da okuyacağız bir gün. Allah şerlerden muhafaza eylesin. Bu ehl-i sünnet itikadının mektubatın beyanı veçile. İtikad-ı ehl metinlerinde bize bildirildiği okutturulduğu ve üzere insanlara da size de anlatmayı sizin de bunu güzel anlayıp hazmetmeniz bu dersleri tebliğ etmenizi bunun tekrarları var bunun internete atılıyor bunları millete mutlaka ulaştırmanızı bu dersi dinleyin şeklinde efendim Allah size de bu tebliğ şuurunu ihsan eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedullahi aleyhi ve sellem. Teşliime kazirum. Elhamdülillahi